Savaş Risalesi'ne zehir, Afganistan 1400, haydi kalk savaşçı, madem mesafeler girmiş Afgan cephemizle aramıza ve madem ayaklarımıza bağ olmuş, yolumuzu kesmiş rotatifler, teleşler, hoygutler, karteller, çok uluslu Ebu Cihiller, öyleyse ey sair, sen de davranmalısın, şiiri bir mızrak gibi kullanmalısın mısralar müsajör gibi sürmelisin damarlara, kalbinin titreşimlerini ayarlamalısın, kuş dağlarından yeryüzünün eş olan şehadet dalgalarına. Bugün 10 bir Muharrem bin Yeni bir vakte hazırlanmış olarak bir azim kapıda huzurdaydık. Yanımızda üç güzel adam, adanmış üç aslan. Ankara'da, Hacı Bayram Sultan'da, Afganistan'da üç güzel adamla beraberdik, konuştukları dili bilmiyorduk ama anlıyorduk söylediklerdi. Hiçbir okyanus olamaz, bir mücahidin yüzündeki çizgilerden daha derin. Bedahşan derken, Mezar-ı Şerif derken, Hayber derken, Kabil derken, hayat son sıra doğru akan bir ırmak oluyordu sanki gözlerinde. İslam diyorlardı. Allah, Resulullah, Cihad, Şehadet. İhtiyacımız olan kurşun, bir de yetimlerimiz için ekmek. Ve bulursak soğuktan korunacak kadar eğer, örtünecek bir şeyler ve Olmazsa da sürecek savaşımız. Defolup gidene kadar, Ruslar ve onların elleri kanlı kızıl Ne ekimlerimizi ezen o simsiyah tanklardan ervağımız ne de sade ve yoksul köylerimize, her gün ölüm kuşan uçaklardan. Dünyanın yarısı ile savaşıyoruz. Diğer yarısı ile de savaşmaya mecbur kalsak, zulmün tızılığı ile karası, anlaşarak, birleşerek, gilbeleşerek, ve gelse üstümüze sürecek savaşımız. Afgan dağlarında rızgarlar, ezanlarla beraber dolaştıkça, kırları, bayırları, tek Müslüman da kalsa, o soluk aldıkça hindi kuşlarda, savaşımız sürecek kurtuluşa dek. Dün, üç mücahitle beraberdi Hacı Bayram'da, mühendis Hülbettin'den, müderris Burhanettin'den selam getirmişlerdi. i̇mam Rabbani'den bir nefes, bir muştu gibi sanki. Hilafet-i İslami Erişirdi onun eli yeryüzünün neresinde bir Müslüman daralışsa. Ah diyorduk, kanıyorduk içimizdeki yara, bir bıçakla sökülüp alınıyordu sanki yüreğimiz bedenimizden. Ah diyorduk, bir başka şey gelmüyor derimizden. Ama sen şair, tekrar bir sayfa alamazsın. Sure sure, ayet ayet. Herç haydi gelen fetihten sit kulaklarda çınlasın yüreklerde kutlusun damarlara yürüsün dalga dalga bir çağdan bir çağ gelip nasr-ı munavvar doğu